Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman, bal, bal, bal, bal. Hazırlayıp sunanlar: Aysim Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herçesi. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün daha önce de programımıza konuk olan Erbay Ucak'la birlikteyiz. Hoş geldin Erbay. Hoş bulduk. Bir Umut Derneği'nden aynı zamanda hukukçu olan Erbay Ucak'la bugün kentsel dönüşümü konuşacağız. Özellikle Sarıyer'de. ...de bir Umut Derneği'nin de çalışmaları var... ...Erbani'de çalışmaları var... ...konuyla gireceğiz... Evet, ...diğer taraftan da anlamlı bir gün... ...onun da duyurusunu yapmış olalım... ...programımızın başlangıcında... ...1996 yılında... ...İstanbul'da düzenlenen... ...İnsan Yerleşimleri Konferansı... ...Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın... ...içinde açılan... ...bir sergiler bütünü vardı... E, tarih boyunca İstanbul sergisi e, şimdi Dünya Kenti İstanbul sergisi bu tarih boyunca konut sergisi ve bir de yerel bir sergi vardı bu üç sergi yan yana açılmıştı şimdi e, bu Dünya Kenti İstanbul sergisi Galata Rum Okulu'nda bugün şu saatlerde açılış konuşmaları yapılıyor ziyarete bugünden itibaren açılmış olacak Karaköy'de e, bu e, Galata Rum Okulu'nun e, iki katında ...bu sergi yer alıyor. Kentsel dönüşümden söz edince aslında bir parçada böylece Habitat'ı anmış olduk. Çünkü Habitat konferansı da çok ciddi bir insan yerleşimleri probleminin yaşandığı bir dönemde İstanbul'da düzenlenmişti. Çok önemli bir tartışma konusuydu o tarih. Çünkü 93 yılında, 94 yılında sivil toplum kuruluşları, bağımsız kuruluşlar bu dertlerle uğraşmaya başladılar... İşte köyler boşaltılıyordu, yakılıyordu falan. O tarihte, tam da o tarihte, 92 yılındaki Rio'daki e, sürdürülebilir kalkınma dediler sonradan bu konferansın ismini, e, çevre konferansının e, içinde verilen bir karar. Bu karar e, şeyle birlikte İstanbul'da yapılmasına e, bu toplantının Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin e, neden oldu. Süleyman Demirel o zaman katılmış başbakan olarak Böyle bu kararın alınmasına yol açmış. Birleşmiş Milletler de kabul etti. Şimdi son günlerde yine bunun tartışması var biliyorsunuz. Habitat 3 konferansının tekrar İstanbul'da yapılması için Kadir Topbaş'ın ilk başta girişimlerde bulunduğunu e, şey yapmıştı. Ee, söylemişti. İşte aynı durum şimdi tekrar karşımıza çıkıyor. Ee, tekrar e, kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte e, ciddi bir şekilde insan yerleşimleri alanının tartışıldığı bir e, dönemdeyiz. Birçok yerde birçok proje yapılıyor. Ee, i̇nsanlar yerinden ediliyor gene. O tarihlerde neler olduğunu hatırlarsak o konferansın sonunda, Birleşmiş Milletler Konferansı'nın sonunda bir küresel eylem planı hazırlanmıştı. Ee, Birçok kimse unuttu belki ama bunu Türkiye imzalamıştı. Aynı zamanda bir yerel eylem planı hazırlanmıştı. Bunu da ulusal rapor olarak Türkiye hazırlamıştı. Şimdi bunlar Türkiye'nin e, ulusal taahhütleri. Bu belgeler şu anda hala geçerlilikte. Ondan sonra da ne olduğunu hatırlayalım Kısaca bir hatırlatma yapalım Hazır bu sergi açılırken Çünkü genellikle üzerinden kısa bir süre geçtiği halde Çok fazla tartışılmıyor Ondan sonra da somut uygulama konularından biri olarak Fener Balat'taki bu Avrupa Komisyonu desteğiyle yapılan Rehabilitasyon çalışması yapılmıştı İnsanları yerinden etmeden Bu da UNESCO'nun, ICOMOS'un ve Avrupa Komisyonu'nun Habitat sonuçlarının kalıcı olması için Türkiye'ye önerdikleri bir projeydi. Bu tarihlerde gelen işte bu kuruluşların temsilcileri İstanbul'daki bu gelişkin sivil toplum hareketliliğini gördükleri zaman ve özellikle de e, Güneydoğu'daki bu köy yakmalar vesaire gibi konulara karşı sivil toplum duyarlılığın ne kadar güçlü olduğunu, e, bu konuyu örtbas etmeye çalışırken devlet nasıl onların ortaya çıkıp hak savunuculuğu yaptıklarını ve uluslararası kamuoyu ile birlikte ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalıştıklarını görünce bu kentsel uygulamalar meselesindeki İstanbul'da yaşanan o dönem bu sorunlu yapının tepeden inme bir şekilde imar planlarıyla düzenlenmesi vesaire gibi şeylere karşı bir alternatif katılımcı modelin nasıl olabileceğini göstermek için bütün uygulama Araçlarını da kullanarak bir Avrupa Komisyonu'ndan da maddi destek bularak proje yaptılar. Bunun arkasında da önemli siyasi e, güçler vardı. Yani ciddi bir siyasi konsensüs sonucu bu proje yapıldı bir pilot uygulama olarak. Onu da bu şekilde analım. Çünkü sergi bir şeyleri hatırlamamızda bence vesile olacak. Bu sergiyi gezerken sergi biraz... E, e, yani... O belgelerin tekrar sergilenmesi aslında o zamanki Dünya Kenti İstanbul Sergisinin aslında yeniden yer şey mekanın yerleştirilmesinden oluşuyor ama bir taraftan da bu çevresinde gerçekleşen olayları hatırlatmak herhalde bütün insanların o dönemi yaşayan insanların bir görevidir, sorumludur diye düşünüyorum yani bu şekilde de bir geçmiş şeyi var bu serginin o açıdan önemli. Evet, şimdi güncel konulara böylece bir tanesinde de dokunmuş olduk. O da e, Dünya Kenti İstanbul sergisinin bugün sabahtan itibaren Galatasaray Okulu'nda açılıyor olması. Karaköy'de, Getronogam Kilisesi'nin karşısındaki okulda. Evet, bugün Radikal'de çıkan Elif İnce'nin haberi, e, Derbent'le ilgili onun haberi. Zaten sanırım e, Bir Umut'un çalışmasına da dayanıyor. E... Biz dayanışıyoruz. Yani <gülüyor> bizim çalışmamız diyorum. mahallelerin kendi... Kendi, e, evet. Biz de konuk Mali etmiştik ee, birkaç ay önce değil mi burada? Mahalle dernekleri ve bir şeyle birlikte. Zaten Tam. hani e, o dernekler size gelip talep edip böyle bir çalışmayı istediler. Ya şöyle yani tabii hani onu düzelteyim. Yani birincisi biz e, riskli alan kentsel dönüşüm e, ve iş cinayetlerinde ve hes pratiklerinde kendini taraf gören bir kurumuz yani Dolayısıyla da bunun e, üçünde de sermayenin kazanç temelli e, tercihleri ve aynı zamanda idarenin kendi yuttaşını insanını yok sayan uygulamalar toplamıdır yani e, yani hes etkisi kırdadır yani işte taş ocağı, mermer ocağı hidroelektrik santral işte kentsel dönüşüm riskli alanda kentsel mekanda hani gördüğümüz haldir ama temel olarak birçere bir orada yaşayan insanların yok sayılmasına dayalı uygulama pratikleri bunlar yani hani onların tercihleri hayatları tarihleri ne düşündükleri ee, dolayısıyla da evet bir idare Bir projeksiyon geliştirebilir Yani buna dair e, Bir fikri olabilir Bir tasarımı olabilir Anlatır yani ne denli ne Orada yaşayan insanı e, Dinler Onların sürece katılımını Önemser falan yani ki Bu böyle olması lazım Böyle olmayınca Ölü de olamıyor tabi şimdi Sizin temel tercihiniz şey olunca ...hani orayı bir kazanç pratiği olarak görünce... ...işte diyelim ki inşaat merkezli Peki, sermaye hocam, grupları... bir şey soracağım aradan. Hemen şey gibi, şimdi sermaye ve şey, inşaat şirketleri devreye giriyor. Bunların zaten kazanç temelli olması piyasa aktörlerinin beklenen bir şey. Çünkü onların mantıkları işte kar etmek, şunu yapmak, hmm. bunu yapmak. Bu habitat meselesine değindiğimiz zaman oradaki mesela uygulamalarda... Ee, özellikle fikir geliştirme, plan geliştirme, proje geliştirme yani müdahalenin bu kamusal nitelikli müdahalenin bütün araçlarının e, şeyi açık olması spekülatörlere, yatırımcılara, müteahhitlere bir suç teşkil ediyor buradaki şeye bu normlara göre yani idare ilk önce diyelim şeyle ilgili bir hani kentsel dönüşüm alanı ile ilgili proje hazırlatacaksa bunu yatırımcıyla yapmıyor mesela şeyde olduğu gibi tarlabaşı projesinde olduğu gibi bu suç teşkil ediyor çünkü bu faz yani kararların ve projelerin hazırlandığı faz tamamen yatırımcılara kapalı şimdi biz şey deyince hani bu kazanç temelli işte bu aktörler yani bunlar şeyi dönüştürüyorlar aslında bu neoliberal sistemin işleyişinde aslında bir parçada bu müdahale biçiminin şeyi yok mu yani neden bu değil mi aslında bunu söyleyebilir miyiz ya tabi ben hani neoliberal Ayrım yapman doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kapitalizme ait bir durumdur. Yani dolayısıyla da mekanın kendisinin bu kadar masa sandalye gibi metalaşması... hani bir oranın kendisinin bir birikim alanı e, gibi gözükmesi tabii ki bunun temel meselesidir. Ama hani bu temel meseleyi biz üç günde ya da bir mahallenin yerleşim alanı meselesi üstünden çözebileceğimiz bir şey değil. Ortada temel bir durum varsa o da şu idare mahalleyi ya da bu afet riski nedeniyle veya gece konulu dönüşüm alanı e, ile e, dolayısıyla kendi planlama yetkisini yasaların kendisini tanıdığı bütün yetkileri ve e, yasal mevzuatın e, ona... Ee, olanak sağladığı enstrümanları bu mahalleleri ve mahalleli tasfiye için kullanıyor. Yani ve onları yok sayarak yapıyor. Şimdi bunun bu, bugünün hani temel gerilimi bu. Yani bir e, sen zaten örgütlü bir güçsün ve idaresin. Örgütlü bir idari olarak e, vatandaşına bu, bu aynı zamanda bir demokratikleşme mücadelesidir. Yani siz ondan birinci derece etkilenenlerin eee gıyabında değil. Yani doğrudan aliniyetle dikkate alıp almadığınıza dair. Dolayısıyla da biz bu manada kentsel dönüşüm ya da afet riski tehdidi altında olan mahallelerin birlikte davranma e, esaslı mücadelelerine destek veriyoruz. Yani sizin sorunuza hani dönersem. Yani dolayısıyla da dernek kurulmamış yerlerin dernek kurmasına da vesile olmaya çalışıyoruz. Yani kurulmuş dernekler varsa ...o kurulmuş derneklerin kendi meseleleriyle de dayanışmaya çalışıyoruz. Ya da kooperatifleşme süreçlerinde de refakat etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince işte planlama, mimari, hukuk bilgisini... ...bu mahallelerin kendi demokratik örgütlenme kapasitelerinin artmasına... ...dolayısıyla da idarenin bu tutumu karşısında aslında... E, hukuka dayalı geliştirdiği mücadele yöntemleriyle ve yollarıyla kendi varlığını ortaya koyuyor. Yani bu bazen bir dava ile oluyor, bazen toplu itiraz direnciyle oluyor, bazen de işte pazar günü e, yapıldığı gibi yürüyüşle oluyor. Biz de onlarda bu kapasitenin oluşmasını bu kent içinde, Türkiye içinde e, gerekli ve meşru. Görüyoruz Şöyle bir şey yok yani Korhan Anlat hani Genel evrensel ilçelerini Ve e, hani Bundaki yerleşim Alanına ait e, Felsefenin ne olduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin imza attığı Sözleşmeleri Ortada temel mesele idarenin mekanı ne gördüğü idarenin O mekanda yaşayan insanı ne gördüğü Meselesi Dolayısıyla da hani biz de onu <gülüyor> e, ne gördüğü dediğimiz şeyi e, düzeltmeye çalışıyoruz. Nasıl görmesi e, gerektiğini. E, evet, yani dolayısıyla <gülüyor> bu da dışarıdan haricen idareye danışmanlık yapamayacağımıza göre ve yapmayacağımıza göre dolayısıyla da bunlar etkilenen kesimlerle dayanışarak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim pozisyonumuz o. Ama burada Sarıyer Belediyesi'nin de e, sanırım farklı bir tutumu var. Yani da, daha önce görmediğimiz tarzda bir belediyelerde görmediğimiz tarzda bir tutumu var galiba. Değil mi? Sarıyer Belediyesi de böyle bir talepte bulunuyordu galiba. Şimdi şöyle sen yani hani bu programda hani Sarıyer Belediyesi mesela oradaki ahali örgütlü olursa Sarıyer Belediyesi de o halin örgütlüğüne uyar. Yani dolayısıyla bu halkın örgütlüğüyle ilgili bir şeydir. Yani dolayısıyla da halkın kendisinin örgütlü olduğu ve kendi meselesine sahip çıktığı yerde böyle sürprizler olur. Yani Dolayısıyla niye? Çünkü o mücadelenin ve kendi hakkını bilen bir insanlar topluluğuna kimse bir şey yediremez. Yani hani dolayısıyla hani öyle bir ne der hileli söz, vaat... Falan bunlar artık e, iş görmez hale gelir Kendi talebinde Tanımlayabiliyorsa e, O mahalle sakini Dolayısıyla siyasi aktörler e, Buna kulak Vermek zorundadır verir de Zaten böyle bir etkileşme düzeyi Vardır e, Sarı El Belediyesi de CHP'dedir o da öyle Etkileşmiştir hani Dolayısıyla da onda bir şey Bulmuyorum ben hani ee, bir çeramet görmüyorum çeramet hani e, dedirtene ya da çeramet öyle düşündürten de o da mahallenin kendisidir biraz belki burada gene <gülüyor> baştaki paranteze e, dönüp şimdi siyasetçinin niyeti üzerinden konuşuyoruz değil mi bu mesela rant meselesi işte rant polisi falan dediğimiz zaman fakat siyasetçinin niyeti bazen yani ki İstanbul tarihi boyunca da bu görüldü şey konusundaki işleyişi, yani kent toprakları üzerinden yaratılan bu gelir transferine meşrulaştıran bir işlev görüyor. Yani bir bakıma aslında bu gidiş sadece büyük sermayeyi değil, başka kesimleri de hatta bunun arkasındaki emeği de bazen ikna edebiliyor. Onları da bu işin içine katabiliyor. Dolayısıyla yani bu sisteme karşı çıkarken hani siyasi tercih gibi sadece... Falanca belediye başkanı iyi davranıyor. Falanca belediye başkanı kötü davranıyor gibi değildi. Doğrudan doğruya bu habitattaki talep edilen şeyler. E, sivil toplum aslında bu uluslararası deneyimden de kaynaklanan e, bir yani bu şeye karşı piyasa odaklı kentsel dönüşüm modeline karşı. Çünkü genel geçer model bu oldu e, Türkiye'de şu anda. Daha güçlü bir direnişin nasıl olabileceğini düşünmekten geçiyor. Bunun araştırdı. dediğim gibi. Özellikle plan ve proje işlerinin fikir geliştirme aşamasının yolsuzlukla eş anlamlı oluyor çünkü bu. Yani şeye kapalı olması, e, piyasa odaklı kuruluşların bu sürece katılamaması gibi bir önlem var. Yani çünkü bu bağımlı bir süreçtir, kapalı uçlu bir süreçtir. Onlar çıkar amaçlıdır. Dolayısıyla halkın katılımı için, özellikle halkın güçlü bir şekilde proje süreçlerine katılabilmesi için... ...Fenerbalat'taki bu Arpa Komisyonu'nun yapmış olduğu çalışmada... Mesela şeye kapalıydı tamamen müteahhitlere fikir geliştirme süreci. Bu çok önemli ben bir araç diye görüyorum. Yani sadece niyet üzerinden okumak yerine müdahale aygıtlarını. Çünkü sol şeyler aslında daha çok materyal şeyler üzerinden, hukuki aygıtlar üzerinden çalıştığı için biraz Ama bir buna... Ama yandan da yani Koran şimdi... Bu tarafı bizde eksik kalıyor yani, yani bunun. Şimdi mesela hani Habitat'ta böyle raporlar çıkartılmış... Türkiye'nin yükümlülükleri var. Evet. Öner Balan projesi olmuş ama bir yandan da bunu bu bir işe yaramamış. Yani politikacıların i̇şte, üzerine... Unuttur bastırılıyor çünkü bastırılıyor. bunu herkes siyasetçiye bırakmakta da hani... bu işi çok evet, maharetli ama... yani. Bunun siyasetçinin niyetine... Ama siyasetçiyi yani. bastırabilecek olan bir güçten bahsediyor. Uzmanlıkta işte çıkamıyor. Öyle bir o dünyada, çok önemli. Bir yani, yani bağımsız Şamlıyoruz. kurumlar olmadı. Bağımsız bir süreç olmadığı sürece piyasa odaklı kuruluşların eline git gitti geçtiği anda. İşte bunu yapamayacak bir baskı var burada. Şiddet bunu yap fırstmayacak yani. olan güç Erbay'in söylediği. İşte bu, bu şöyle yani. değişmiyor. Yani. Sonuçta bu sadece Türkiye'de yaşanmıyor, yaşanmıyor. İspanya'da, Almanya'da, <gülüyor> şurada da burada. Dolayısıyla da bir tamam bir evrensel. Hukuka ve hukukun evrensel ilçelerine falan inanmak lazım. Ama evet. hukuk bir şey yaramaz tek başına tabii. Şimdi soru şöyle bir şey diyelim ki mesela bu bütün bu yazılı mevzuat ve sözleşmeleri bir defa kendisini uymakla yükümlü hisseden... ...bir kamusal otorite olması lazım. Şimdi bizde böyle bir kamuculuk ve böyle bir idarecilik yok. Şimdi bu idareciliğin ve kamuculuğun olmadığı yerde... ...dolayısıyla etkilenenlerin hani bundan... E, ...diyelim ki harekete geçmesi ve kendi tutumunu ortaya koyması önemlidir. Etkilenenlerin ve mağdur olanların diyelim ki... ...her zaman onların çıkarına olan bütün toplumun çıkarına olmayabilir... Bu ayrı bir tartışma Tabii. yani ama e, dolayısıyla hep etkilenenler kendi çıkarına bir, bir ortak çıkar tarif etti de bir şey istiyorlar da bu bütün şeyin ne derler ahalinin çıkarınadır anlamına gelmez işte fikir tepe. Yani dolayısıyla da hani ama diyelim ki ona bir, bir, bir hülyayı gösterdiler o hülyanın içerisinde birdi üçtü beşti falandı filandı. O öyle bir şeyin hayalin peşine hani giderken hani şimdi dindir ya da pirince giderken evdeki bulgur işine hani döndü. Şimdi dolayısıyla da hani Fikir Tepeli'nin bu konudaki tercihi hani doğru mudur desen? Bütün İstanbul ve memleket için iyi midir desen? Yok değil. Yani sonuçta Fikir kendisinin bu tercihlerin daha insani, daha demokratik işte diyelim ki kent ekolojisi bağlamında da daha hani ekolojik sayılabilecek. Ee, yani bu kadar e, ne derler piyasa aktörlerinin ve kazan kazan oluşmuş hani böyle bir daha e, çıplak kapitalist zihniyetin şey olmadığı yani toplumu da buna bu kadar taraf kılınmadı. başka bir pratik mümkün olur muydu? Olurdu yani dolayısıyla da burada e, süreci şöyle yani sürecin biz bir anda şuradan başlayıp şuraya giderek bir düz okumasını yapabileceğimiz şurada son verip yeni bir döneme başlayacağımız bir durum yok. Yani bu gerilimli hani bir şey ve bu gerilim devam edecek. Yani mekanın, mekana algısının idari de bu belediyeler, merkezi idare yani sadece ilgili bir şey de değil çünkü hadisenin içinde merkezi hükümet ve bakanlığın yer aldığı pozisyonlar da var. Bir defa bir mekan algısı ve yerleşim algısı ki işte Koran'ın dediği o bakımdan hani önemli. Sen hani bu kadar imza attın. Ee, bu sözleşmeleri bir defa bir inanarak yani bunu icra etmeye. Benim ya söylemek istediğim çok, çok hulustrası hukuk normlarına uyması ya da imzalamış olduğu sözleşmeyi e, yerine getirmesi değil de muhalefetin taleplerinin örgütlenmesi açısından Hı. hukukun bir ortak düzlem oluşturması. Yani buradaki müdahale aracında mesela Tarlabaşı projesine ya da Taksim Meydanı diyelim. İhale yaptığı zaman projeyi kimsenin sesi çıkmıyor. Ancak ve ancak mağdur, mağduriyet ortaya çıktığı zaman itiraz başlıyor. Bu yani hani idam edilen bir insanın idam sehpasında bu bana bir ders olsun demesi gibi. Bu aşamaya gelmeden önce Siyasal sistemin işleyişine siyasi bir müdahale gerekiyor. Ama şu, bunu muhalefetin talep etmesi gereken. Ama bu şurda ayrım lazım. Yani. Mesela diyelim ki seni söylediğin bir diyelim ki a proje yapılırken yani o projenin yapıldığı alana ilişkin işte diyelim ki piyasa aktörlerinin yeri almadığı işte ortak bir kamusallıkta tasarlanan, yapılan edilen bir, bir şey haline getirmek. Ya ortada bir problem şu, ya daha temel bir sorun var. Daha temel bir sorun, mekandaki bu değişime kim karar veriyor? Yani mekanda diyelim ki bu tür bir değiştiricilik niye gerekiyor? İhtiyaç mıdır? Bu ihtiyacı kim tanımlıyor? Yani bu ihtiyacı tanımlayan diyelim ki bir üniversitenin atıyorum mimarlık ya da şehir bölge planlama bölümü tanımlayınca yani şey mi oluyor? Hani Bu gerçekten... İhtiyaç mı olmuş oluyor ya da bir belediyenin planlama bölümü tarif edince böyle mi olmuş oluyor ya da bir sermaye grubunun orayı yatırım alanı olarak ıı, tırnak içinde yatırım alanı olarak tercih etmesi ve, ve bunun kendisine dair oluşturduğu parçacıl bir projeksiyon ha, mı hani bunu sağlıyor dolayısıyla burada mekandaki bu tür ihtiyaç saptanmasıyla başlayan bir şey yani dolayısıyla da bir ...bir çözüm pratiğinin nasıl oluşturulacağı... ...bir çözüm politikası nasıl oluşturulacağı... ...evet buna da çeşitli prensiplere sahip olmak bir, bir şey... ...ama bunun bir öncesi ise... ...bunun ihtiyaç olduğunu kim söylüyor... ...kim, nasıl saptıyor... Yani ...neye tam, göre saptıyor... ...tanrısal bir şeyle... Ee, evet, bence neye göre saptıyor? Evet. ...yani dolayısıyla da... ...biraz süreç oradan başlıyor... ...yani oradan başlayan... ...bu ihtiyacın nasıl saptandığı... Ee, hani hususundaki izlenen yöntem ve sahip olunan sahikler işte o senin dediğin ikinci aşamada da hani peki buradaki bu çözüm şeyini ne derler projeyi tasarımı kim nasıl hazırlar onda bağlık alınması gereken ilkeler düzleminde belirleyen bir şey oluyor. Mesela başka bir şey söyleyeyim Fener Balat hani örneğinde e, Fener Balat'taki e, bu süreci tetikleyen bir iş olmuştur o. ...sonuçları itibariyle... ...yani e, o tabii, diyelim ki... Iı, tabii hani o yani. ...yüzeysel restorasyon diye geçen... ...yani evet. diyelim ki... E, ...Fatih Belediyesi'nin de... ...şeyinde yer aldığı... ...içinde yer aldığı... E, ...senin anlattığın... ...O UNESCO ve diğer... E, ...kurumlarında birleşerek yaptığı... ...hadisenin kendisinde... ...içinde yöntem olarak... ...şöyle diyeceğimiz... ...evet böyle olması gerekir diyebileceğimiz... ...suslar olsa bile... Temel olarak diyelim ki Fenerbalat, Ayvansaray, Toklu Baba e, aksındaki süreci de e, o tetiklemiş. Şimdi bunu ben e. de zaten söylemeye çalışıyorum. Çünkü eğer bu projelerin içindeki şey dönüşüyorsa bu Habitat Sözleşmesi'nden de kalkarak bu dönüşüm yaşanıyorsa o zaman demek ki burada bir eksiklik var. Ben bunu bunu buna şart etmeye çalışıyorum. Yani burada sadece böyle siyasetçilerin niyeti ve şey üzerinden sorgulanınca o zaman onlar işte bu rant çevresiyle birlikte bu işi e, bir şey dönüştürüyorlar gibi gözüküyor ve bunu da meşrulaştırıyorlar. Burada çok temel bir şey çiğneniyor. Çok temel bir mesele var. Yani <gülüyor> burada kararı verirken e, ne yapılacağına kimse tepede eline karar veremez. Yani ve bi, insanların da katılıp katılmama özgürlükleri de vardır. Öyle bir şey ki, anlaşma yapılıyor. Ve anlaşma yapıldığında da vatandaşın haberi yok. Sulukule'de olduğu gibi, tarla başında olduğu gibi. Ve buna itiraz etmekte insanlar ancak kendi kapılarına dayanınca projeler. Sanki sorun ilk defa karşımıza çıkıyormuş gibi her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Onun için... Çok temel bir şeyle, e, siyasi bir şeye ihtiyaç var. Bunun karşısında direnebilecek. Bunun e, araçlarından biri de karar sürecinin, özellikle bu bilim adına çalışan vesaire gibi planları yapan çevrelerin bu süreci kapalı tutmasıyla çok alakalı. Çünkü... İstanbul'un şu anda tarihi yarımada planlarının tam da yapıldığı dönemde oldu bu projeler. Hem Süleymaniye Projesi, hem Tokludede, hem Ayvansaray, hem Fenerbalat'ta şu anda yapılmakta olan proje. Dolayısıyla bu planlama süreci tamamen bilim insanların, biz bu koltuğa bilim adına oturduk, oturdu, oturuyoruz dedikleri bir süreçte gerçekleşti. Bu süreci hepimiz gözlemledik. Dolayısıyla yani e, katılım şeyinin, ama, bu kadar bu, sınırlı olması yani kapıya dozerler gelince insanların direnmesi bana büyük bir haksızlık gibi geliyor. Ama, bu insanları yani şeysiz bırakan savunmasız bırakan bir sistemle karşı karşıya. Ama burada mesela şöyle bir şey yok ki mesela katılımın diyelim ki olabilir şöyle yaptığı yerler de var idarenin. E, tamam halka açık Toplantı yapıyor projesini Anlatıyor yapıyor, ki, evet, benziyor, e, dola, Dolayısıyla Burada katılım bu değil burada, tabii, O yüzden hadisi şurada <gülüyor> evet. Şurada önemli e, Bir Bu bir defa mekanın insanların bu mekanla Kurduğu ilişki yaşadıkları mekanla Kurduğu ilişkiyi Bu kadar kendi konutunun içine Sıkıştıran ee, ve yıllara yayılmış bir süreç var Yani herkes dolayısıyla kendi konutunun bulunduğu binadan e, başlıyor Yani bir güvence arayışına Bir defa insanlarda bu mekan algısına yol açan Yani bu kadar konut merkez Yani kendi evi merkezli Evinin bulunduğu sokak Hani evinin bulunduğu cadde Yani diyelim ki o sokağın bağlandığı diğer cadde Ve bütün bir mahalle Dolayısıyla geç bütün bir mahalleyi bir ilçe, geç bir, bir ilçeyi bir İstanbul hani gibi. Dolayısıyla yaşadığı, içinde yaşadığı o yerleşkenin kendisine ait e, çeşitli hayallere sahip olmaması ya da çeşitli fikirlere sahip olup olmama meselesi, o insanlarımızın bir defa kendi konutunun içine sıkıştıran bir süreç var geçmiş tarihi itibariyle. Zaten her yerel seçim dönemi de bunu teyit etmiş. Şimdi bir defa bunu sıkıştıran süreç neyse ve onun gerekçesi neyse, bugün bunun katılım formu da idare tarafından böyle icat ediyor. Yani geliyor, bir tane proje sunuyor. Diyor ki sana birebir veriyorum ya da bire iki veriyorum ya da bire yarım veriyorum. O verdiğimin değeri bu, bu verdiğimin değeri bu. Zaten bu konutu metalaştıran, onun katılımını, Hani diyelim ki bir, bir takas usulüymüş gibi bir hale getiren, dolayısıyla da onun yaşadığı yeri sırf bir daireden ibaret Metre gösteren. Metrekare üzerinden evet. Üstüne üstlük hani bugünkü iktidarın açıkçası yani siyasi tecrübesi tamamen buna dayalı olarak zaten hani şey bakarsak mahallelerde oturan bir sürü insan il belediye meclislerine gidiyorlar ve bu imar durumlarını öğrenerek Hani kendi imkanlarının nasıl genişletiriz ha, diye. Evet. Ya bu şekilde zaten bütün politik durum böyle oluştu. Güç böyle ne? oluştu. Yani bu İstanbul pratiğinin kendisi böyle ama. Bu yani merkeziçilin yerel yani, araçlarla yaptırdı yani, yani bu arkasında... dolayısıyla e, evet. sadece AK Parti özgü bir durum değilçi. Değil. Değil. Yani bu yani bu İstanbul'un bütün bir oluşum süreci bu ve bununla oluşmuş bir. Hani bir mekan algısından bahsediyorsunuz. Dolayısıyla burada esas mesele şu aslında. Bu gerilim ya da bu çatışma vesilesiyle aslında bir demokratik örgütlenme ve bir demokratik mücadele düzeyi aynı zamanda kendi içinde bir demokratik müzakereciliktir. Yani her mücadele düzeyi aynı zamanda bir demokratik müzakere düzeyidir. Bu demokratik müzakere düzeyi her zaman idareyle yapılıyor değildir. Aslında hani geride kalan kamuyla da yapılıyordur. Yani hani sen aslında o şeyi korurken hani kendi mahallene ait ve kendi yerleşimine ait hani bir, bir şeyi yaparken aynı zamanda bütün ilçeye ait bir şey söylüyorsundur. Yani o yerin tepedir, deredir, hani yamaçtır. Yani orada bir oran bir sosyal dokusu vardır. Bütün içinde bir yeri vardır. Ee, gibi yani Dolayısıyla da e, sorun e, buradaki katılıma, katılım dediğimiz şeyin e, gerçekleştiği evre artık bir e, ihtiyacın saptanmasından başlamayan, yani idarenin böyle uygulamaları karşısında kendini korumaya ve güvenceye almaya çalışan bir refleksle mücadele eden bir aşamada önümüze geliyor. Peki burada... Bu mücadeleyle oluşmuş bu aslında bir katılım pratiği. Hani ben toplanıyorum, derdimi anlatıyorum, bir bir şey söylüyorum, dava açıyorum, dilekçe veriyorum. Adam gönlün ister ki bu daha formel hallerle olsun. Hani meclisiyle, belediye meclisiyle, büyükşehir meclisiyle falan filan. Ama bu memlekette siyasetin dili böyle. Tarzı da böyle. Yani güçsen bir şeysin. Yani güç olmanın da ya işte diyelim ki emekçi kesimler için çokluktur güç. Hani öteki içinse işte maddiyattır falan filan. Dolayısıyla da çokluğun yani çoğunluk olmanın hani gücünü oluşturabilmek ise ortak yarar tanımlarından geçiyor. Yani kendi meselesine sahip çıkmak ve bunu birlikte tarif edebilmek, kapsayıcı tarif edebilmek. Dolayısıyla kendi içinde ayrımcılık yapmadan tarif edebilmek. Mahalleyi eksen almakla olabilir bir şey. Yani kendi içinde sağcı, solcu, AK Partili, CHP'li, kadın, erkek, Türk, Türk, Alevi, Sunni gibi etnik, mezhebi, siyasal, hani cinsiyete dayalı ayrımları, hani yapmayan, yani o mahallede yaşayan herkesin kendini ifade edebildiği ve o sorun temelli ifade edebildiği, hani bu vesileyle de, ee, başka başka başka başka hani bileşkeler oluşturmadan e, bir defa bunun böyle yapılabildiği oranda aslında bu mücadele yani bu gerilim başka bir kamusallık yani daha yani daha diyelim ki demokratik bir kamusallığın e, imkanını oluşturmaktadır yani bunun mekanla, kentle, ilçeyle, İstanbul'un yaşadığıyla Bağda bu kamusallık oluşabildiği oranda. Yani orada oluşan kamusallığı işte diyelim ki Göztepe Bağdat Caddesi ya da Bakırköy hani eksenindeki yani diyelim ki kat mülki tapısı olan isken ruhsatı olan bir apartmanda hani bir apartman dairesinde oturan bu, bu tür yani Beşiktaş'taki Bakırköy'deki işte diyelim ki Etiler'deki Göztepe'deki Kadıköy'deki Üsküdar'daki ne kadar burada oluşan hani bu, bu, bu kamusallığı ve bu bu gerilimi ve bu mücadeleyi ne kadar anlarsa, hani ne kadar birbirleriyle etkileşirse aslında mekana ait, bütün bir kente ait de ortak bir tahayyül geliştirebilmenin ya da bir, bir şeyi durdurmanın, değiştirmenin, engellemenin imkanları o kadar çıkacaktır. Yani bu bağlamda e, şeye dönersek yani bu... I, ...idarenin... ...hani katılım vesaire sözü... ...biz dolayısıyla bugün şu aşamada değiliz... ...hani... ...idare demiş ki dönüştüreceğim... ...ben buna dönük yasa çıkardım... ...şunu da yaptım, bunu da yaptım, bunu da yaptım... ...hani diye... ...orada bir uygulama pratiği gelişiyor... ...o uygulama pratiğinde bile rızasını... ...almıyor, yersen yemek yemesen mercimek... ...hani e, usulü yapıyor... A ...halde... ...ya bizim başka haklarımız yok mu diyor... ...ve başka haklar için örgütleniyor... Bunun için mücadele ediyor. Yani bunun gerilimi yaşanıyor. Mesela bakın Gazi Osman Paşa'ya İstanbul'da en fazla şey ilan edilen riskli alan ilan edilen ilçedir şey. Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa'nın ilk etapında ahaliye vaat edilen ve imzalatılan sözleşmeyle Gopaş belediyenin işte hissedar olduğu Gopaş adlı şirket tarafından ilk imzalatılan sözleşmeyle Şimdi ikinci etapta imzalatılmak isteyen sözleşme aynı değil. İkincisi daha riskli alan kararı, mesela Sarıgöl'ün bir kısmında riskli alan kararı 15 Aralık'ta resmi gazetede yayınlanıyor. Ama 15 Aralık'a kadar Gopaşeli'yle orada 180 hanenin şey işlemi başlıyor. Yıkım ve e, çireye verme hani hadisesi. Şimdi bütün bunların ama sonra... İkinci sözleşme dönemi başlıyor. İkinci sözleşme döneminde birinci sözleşmede gösterdiği hayal gerçek olmaktan çıkıyor. Hani onun diyelim İki ki. buradaki fark nerede? Şimdi ilk şeyde hep şirketlerle anlaşıyordu. İşte Çalık Holding'in Gap İnşaat falan gibi şirketler devreye girmişti bu 5366 ile. Şimdi bu afet alanı ilan edilen, riskli alan ilan edilen yerlerde ki o da tamamen operasyonel bir hukuk anlaşı. Belediyeler kendi... Garip bir şekilde kendi şirketlerini kurmaya başladılar tahmin ediyorum. Böyle bir farklılık mı çıktı ortaya? Ben bilmediğim için. Şimdi Yok, şöyle, ok meydanında da mesela dönüşüm AŞ diye bir şirket. Bir süreç kurdu. yönetimi bu Hı. aslında. Yani hani önceden Hı. diyelim ki daha merkezi aygıtlarla yönetiyordu. İşte toplu konut idaresi bunun Hı. en büyük evet. hani merkezcil şeyiydi e, aygıtı bir kurumuydu. Şimdi tabiri caizse yerel inisiyatifi güçlendiriyor şey. Merkez Hükümet Pohatçısı. Baz mı geçildi o projeden? <gülüyor> Hayır, yok. Yani ya, bunu da belediyenin kapasitesine bağlı olarak değişiyor bence. Evet. Yani hani hani her belediyeye e, şey yapılan, tanınan bir tutum değil. Çünkü bunun yetkisini, yetki süreçlerini Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı yol verirse olabilir bir şey. Yani bir belediye buna çok istekli olmasıyla alakalı bir şey değil. Yani bir Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... Bunu kabul etmesi onda gerekiyor. Onda o kapasiteyi görmesi lazım. Dolayısıyla da bu aslında tırnak içinde. işte bu sermayenin bir başka tür yerelleşmesi. Yani politika yerleşmiyor. Yani sermaye yerelleşiyor. ama bunun da kendine ait şöyle sorunlarını göreceğiz önümüzdeki günlerde... Şimdi diyelim ki siz bütün bir o coğrafyanın dönüşmesini istiyorsanız oraya en yakın ilişki kurabilecek olan kimdir? Oranı yerel belediyesidir. Yani Peki ayette, kimler ortak oluyor? Belediye Allah bu Allah şirketi kuruyor Allah. diyelim Gopaj. Bu aşamada şöyle içine? Yani hissedar olarak katıyorum. Ama ben ha, çok o şirket hissedarı değil. O, o Anonim şirket Dolayısıyla biliyorsun. yani şirket orada yaşayanlarla Sözleşme yapan bir taraf, ondan vekalet alan bir taraf. Yani Doğuşta da onun öyle bir şirketisiz falan filan gibi şeyler yok. O yani zaman bu, kamu bu, sermayeli. Yani, bu bir operasyonel bir şirket. şirket. Yani evet. neye benzetebiliriz? Yani bunu. Chip taşın başka bir şeyine benzetebiliriz. Kocaeli'ndeki Kent AŞ'nin hani başka bir misyon odaklı bir şirket. Evet, yani evet, oradaki evet. amacı gerçekleştirmek evet, için evet, kurulan bir şirket. Evet, aslında evet. büyük bir değişiklik bu şey açısından evet. bakarsak bugüne kadar e, gerçi burada aracılık yapıp tekrar müteahhitlik kuruluşlarına bu şirketler herhalde e, şey yapıyorlar yatırımcılara. Yani bak burada yani o sonuçta şöyle bir tarafa doğru e, hadise gidiyor. Aslında işte diyelim ki ...yerel belediye çeşitli enstrümanlar geliştiriyor. Dediğin gibi böyle yenilikler de hani içeriyor. Ee, ya tabii hani aha, ya, halkın lehini bir yenilikten süt etmiyoruz. Yani kendini sürece adapte, <gülüyor> adapte edebilecek ederim. şeyler yapıyor. Burada e, sorun e, bu gayet de akıllı bir şey yapıyor kendince... Dolayısıyla da bakanlık personeli gelip şimdi A mahallesindeki insanla nereden ilişki kuracak? Ama şey kurabiliyor belediye. Üste kurarken burada sırf o dönüşüm fikrine e, ikna edebilmek için... ...yani kamunun orada var olma nedenini bunun için kullanabiliyor. İşte bu yani, ayrı bir şey. Yani siz gidersiniz orada açık pazarlık usulüyle madem böyle yapıyorsun açık pazarlık usulüyle bir şey teklif edersin o da mülkünü sana verir vermez bilmem ne eder falan, falan oldu, filan ya, gibi da, ha şimdi ama bu süreçlerde yani belediyelerin bu kadar özne olduğu hani ve bu kadar heveskar olduğu eee işlerde belediye olanakları bu iş için kullanıyor yani yüzden da hani e, onun belediyeyle bir işi varsa dükkanı varsa yeri Ruhsatı, varsa suyu varsa, varsa falan varsa, gibi yani, yani Dolayısıyla bütün bunu ait yani bir defa tehlikeli olan budur. Yani dedim ki ortada şirket var gibi atıyorum Sultan Gazi'de de Cedaş mı ne öyle bir şirket var mesela bu Cumhuriyet Mahallesi'ne riske alan ilan edildiği şeyde. Yerine bu, bu buralarda yani bu tür e, şirketlerin e, eliyle yapılmaya işte rıza üretme, sözleşme imzalama, vekalet alma falan filan gibi işler sürecinde bu kadar belediyenin arkasında durduğu bir idarenin yerel bir idarenin arkasında durduğu işin içinde yerel idarenin e, dolayısıyla hegemonyası, caydırıcılığı cezbediciliği gibi şeyler yani devreye giriyor. Bu mesela bir kamu idaresinin bu kadar e, konusu şey olan hani konusu rant olan hani böyle tarif edilmiş olan bir şeyde e, böyle pozisyon almasının ee, ne derler? Hiç ha hayırlı bir durum değil. Sorgulanması, sұyal edilmesi gereken hani bir şey. Duayzada da bunun karşısında çiçeğe bakıyorsun, hani muhalefet etme pratiğine hani bakıyorsun. Demi bir mahalleli kendi canabliyle işte bizim gibi insanları buluyor, başka insanları buluyor, bilgiye erişiyor, dava açıyor, açmıyor falan. Peki kadar. ne var? Alternatif olarak ee, söylenen <gülüyor> mesela bu seçim öncesi de siyasi partiler meydana çıktığına göre. Ee, bu şirket modeline karşı nasıl bir öneri getiriyorlar? Alternatif ne? Ben biraz da bunu Ama zaten şöyle olacağını kıyam. düşünmüyorum ben. Ha. Örneğin Basıncöy. Yani işte Koru Korufloria'nın arkasındaki Basıncöy. Basıncöy'de e, oturanlar ne var orada? Gazeteciler Kapat yazarların, ha. gazetecilerin yazarların stresi var değil mi? Şimdi orada diyelim ki riskte alan ilan edilmesi ve e, dönüşüm yapılması için Şirket tartışıyorlar. Orayı korumayı tartışmıyor. Şimdi orada onu tartışanın kalkıp İstanbul'un geneline dair mevcut hükümete racon kesmesinin hiçbir ahlaki tarafı yok. Adları mühim değil. Orada mülkiyet listesinde bellidir. Yani dönüp e, mevcut yerel yönetim ve hükümet pratiğinde hani diyelim ki inşaat, mekan, rant anlatıp da sonra kendi yaşadığın yerde bu dönüşüm meselesinde bunu ortaklık ediyorsan kendisine gelince belki başka, iş, başka türlü oluyor. Insanlar. Yani Kendi, dolayısıyla burada evet. esas mesele evet. yani bir kere bütün bu süreçler konusunda ahlaken de, fikren de bir tutarlık Çizgisine sahip olmaktır Şimdi yoksa yoksa Meselenin aslı Senin ondan pay alıp almaman meselesine dönüşüyor E tabii şimdi zaten bizim de sorguladığımız bu Demin Aysim de işaret etti Yani sen de söyledin e, Bu dönüşüm modelinde Tamamen e, fiziki mekan üzerinden insanların elde edeceği yarar Yani mesela Tarlabaşı projesinin basın toplantısını yaparken Belediye Biz neyle anlaştınız diye sorduk Toplantıya katılan insanlar olarak yüzde la dedi belediye başkanı yani metrekarenin yüzde kırkı biz de dedik ki peki istidam dışı kalmış nüfusu yönelik bir programınız yok mu? O beni ilgilendirmez çünkü müteahhiti ilgilendirmiyor peki o zaman buradaki kararları kim veriyor dedik bu kararları biz veremeyiz şirket verecek çünkü biz pazarlamasından bu işin anlamayız projesinden anlamayız tabii ki şirket yapacak diye bunu bizzat belediye başkanı söyledi. Şimdi bu şirket modelinde, ilk modelde belediyenin bir payı vardı. Belediye katkıda bulunmaktan ziyade şeye, projeye kamusal bir katkı yapmaktan çok... ...yani yoksul insanlar için destek vermek, kredi vermek, onlara evlerini iyileştirmek falan gibi bir şey yerine... ...hani bu Avrupa Komisyonu projesine ben için referans verdim. Tam tersine yüzde yedi de kendisi pay alıyormuş ama bu pay açık değildi. Şimdi böyle belirsizlikler var... Bu, şimdiki belediye şirketleri de biraz tekelci bir yapıda kurulmuş olduğu için bunlarda da ne olacağı hakkında insanların en ufak bir şey yok yani orası. Baba o zaten şey, şu ters. Koran yok yani. Koran zaten evet. şu ters yani belediye bir şirket kuruyor bu vesileyle hak sahipliği, değer tespiti ön anlaşma sürecini organize ediyor. Şimdi bir bir kere kamusal bir aktörün e, meşruiyetini Caydırıcılığını e, Vesairini arkasına alarak yani Bir şirket pratiğinin böyle icra edilmesi bir problem Tabii yani, onu en başta yani. evet. İkincisi Yani vatandaşla Bu kadar açık Diyelim ki ticaret yapıyorsun Usulüyle yapılması Başka bir problem yani Üçüncüsü de zaten sonraya ait geçerli olmayan, esnek, bağlayıcı olmayan, yani örgütlü olan ve güçlü olanın lehine çevireceği hukuksal belgeler türetiyorsun. Yani bu da diyelim ki başka bir problem. Ama demin söylediğimde yani hani yerel seçim geliyor, sen hani siyasi aktörler hani bağlamı ne olacak falan diye konuşunca yani, hani orada şunu demek istedim ya. Evet yani diyelim ki Beyoğlu Tarlabaşı'nı konuştuğumuz kadar Kadıköy e, yani diyelim ki Kadıköy Fikirtepe'yi. Kadıköy'deki yani diyelim ki e, romanların hani yaşadığı bir mahallenin hani tasfiyesini geçin. Ataşehir Şerif Ali, Ataşehir işte diyelim ki e, geçen küçük bakkal köyde yaşayan hadiseyi de konuşmak lazım. Yani diyelim ki Sarıyer mahalleleri hani diyelim ki hani... E, tamam örgütlenmiş Hakkını hukukunu arıyor yani Dolayısıyla da hakkını hukukunu aradığı için de Zaten hani varsayılıyor yani Bunu diyelim ki e, Konuştuğumuz Hani bu tarafı iken e, Tabii ki Zekeriya köyüde konuşacağım Bir de belediyelerin ben bu konuda Kendi yetçilerini Kendi e, Yasal imkanlarını e, Çok bu yönde Bu lehte zorlanmadıkça Kullandığına şey olmadım ne derler e, tanık olmadım. Şimdi o nedenle burada e, şundan taraf olmak lazım. Yani onun ne diyeceği, Bütekin'in ne diyeceği meselesinden çok. Yani ortada bu, bu kentsel çelişki ve bunun üzerinden gelişen hani mücadele, müzakere, çatışma işte konuştuğumuz hani bütün bu imkanların kendisinin ...İstanbul'da yaşayan, birbirini daha düne kadar birbiri hakkında iyi düşünmeyen, yani daha, daha orta, nasıl diyeyim ki... ...Bakırköy'de oturan biri, Sarıyer'in bir mahallesinde oturan biri için işgalci görüyordu. Onu diyelim ki kamu arazisini sahiplenmiş, işte gelmiş, kaçak bina yapmış ve zevat olarak görüyordu. Yani aralarında onun onu anladığı bir şey, durum yoktu. Yani bütün bu şey aslında... Herkesi bir potaya sokmuştur. Yani mekan her yerde metadır. Dolayısıyla da Bakırköy'dekinin o taraftakine çibir yapmasına şey yok ne derler. Çilek yok yani tersine onların birbirini daha şey anlaması lazım ne derler. Birbirini daha iyi anlayabileceği imkanlar türetmiştir. Dolayısıyla da bu imkanlar ne kadar kamusal olursa temsili siyasetin yani bundan o kadar etkileneceği ee, ne derler e, kanaatindeyim ben yani o yüzden de olabildiğince bu tür halkın toplumun kendi demokratik örgütlenmelerini ve kendi taleplerini de tanımlayarak e, geliştiği süreçleri önemsemek lazım yani bu, bu bunu hani bu, bunun desteklenmesi ve bunun artması yönünde bir istikamete sahip olmak lazım bu istikamet merkezi siyaseti de yerel siyasette de şey verir ne derler e, ayar verir. Yani onlar o ayarı alırlar zaten. Hani o ayarı almazsa zaten başka tür bir, e, bir çatışma pratiği başlayacak demektir. Sarı, Sarıyer Belediyesi mesela almış. Evet, <gülüyor> mesajı almış. Mesajı çok ben, iyi almış. afişleri falan da görüyorum. Sarıyer'de böyle sürekli toplantılar düzenliyordu belediye. işte rantı birlikte paylaşacağız ya da işte daha böyle şey <gülüyor> mesajlar nasıl söyleyeyim hani şey fikrini ele veren mesajlar. Fakat bu şeyler tabi bu modernleşme kapitalizm falan bunu yarattığı müthiş bir tabi sınıfsal bir şey var. Çelişki var yani insanların mekan üzerindeki pratikleri büyük eşitsizlikler yaratıyor. Bu eşitsizliği tabi bu ulus-devlet rejimleri yani otoriter rejimler aslında şeyle karşıtlıklarla gizliyorlar ya da örtüyorlar. Yani işte biz Demin çok güzel bir örnek verdin. Yani işte siyasi görüşlere göre ayrıştığımız için hani bu sınıfsal e, mesele tam anlaşılamıyor. Yani işte ne bileyim yoksul insanlar da gidip popülist bir partiye oy verebiliyorlar. Çünkü talep ettikleri şeyi artık minimal düzeyde hayatta kalma mücadelesi olarak gördükleri için siyaset üzerinde asıl e, şey oluşturacak olan e, uzun vadedeki dönüşümler yerine kendi konumlarını tabii ki savunuyorlar bu yaşam mücadelesi o yüzden de Türkiye'de hani sağ partiler çok güçlü oluyor her zaman pastanın ana şeyi seçmen kitlesinin en büyük bölümünü neredeyse sol partilerin harekete geçireceği kesimleri sağ ele geçirmiş oluyor çünkü seçmenin en çok görüşünü onlar dinliyor gibi bir durum oluyor e, bu tabii e, bu bize şöyle bir modern dünya yok ya abi. yani diyelim ki seçmeni seçmenin hayatı 24 saat yani sen diyelim ki onun bir tane talebi için çok akli ve çok doğru şey söylediğin bir şey söyleyip de ona taşıdığın zaman Aa, o da bakın ne kadar doğru şey söylüyormuş hani, hani deyip taraflarını ona göre oluşturmuyor. O 24 saatin içinde sağlık var, eğitim var, iş var, aş var, bir devlet dairesindeki işini görme var. Şimdi bir gündelik hayatın onlarca mevzusu var. Ve siz bu onlarca mevzunun kendisini ne kadar beraber dert edebiliyor ve bunu paylaşıp ve çözebiliyorsanız o kadar onun hayatında bir şeysiniz bir. Ve ikincisi esas mesele yani bu sınıfsallığı göz ardı ederek ve yani bunun tarafları arasında hani diyelim ki mevcut, mevcut siyasal saflaşmanın kendisi çeşitli. Makropolitik düzeydeki işte bir çeşitli ölçeklere dayanmakta. Yani bir defa bu toplumsal hayatın içerdiği bu esaslı çatışmalardan ayar almış bir durum yoktur. Peki ayar alsan ne olur? Bunu zaten o mahallelerin içinde bulunduğu durumlarda görüyorsunuz. Yani nereden görüyorsunuz? Eğer memleketteki mevcut saflaşmanın dile geldiği, ee, ve kendini tercüme ettiği biçimler olsa, kendi enerjisini öyle şey olsa mesela bizim üstümüze çok fazla iş kalmayacağını düşünürüz biz kendi aramızda konuşurken de. Biz mesela iş cinayetleriyle niye bu kadar uğraşalım? Niye bu kadar memlekette hani şey varken, hadi diyelim ki sendikalar öteberi falan filan varken evet. e, varken biz niye uğraşalım yani ya diyelim ki ya da Kanser dönüşümle hani ilçilde yani biz niye hani uğraşalım yani ortada daha daha büyükler. E, ve etçili şeyler varken bu bu Adisenin bir paradoksunu e, anlatıyor bunun da nedeni daha uzun bir şey programında sonuna evet, geçiyoruz aslında deyip, <gülüyor> bağlayayım ben programda sözüm. tabi e, şeyle başladık ha. Habitat konferansı ile biraz tarihi <gülüyor> ders oldu bir de, o dönemde bak, çok makro şeyde. düzeyle başladık evet. <gülüyor> <gülüyor> git gide git gide git gide e, sonunda e, seçmene kadar geldi seçmene kadar belediye şirketleri vesaire ama ee, çok teşekkür ederiz Erbay. Bu sahiden e, kentsel dönüşüm konusu çok uzun bir dönemdir çalışan bir insansın. Yani daha bu tartışmaların çok öncesinde deprem zamanı, ondan önce bir zamanı, bütün bu e, sürecin aslında bir e, şeyi olarak tekrar dönüp e, şeyde bakmak lazım belki e, neler olup bitti şimdiye kadar hangi tecrübeler yaşandı. Çünkü biz üzerine aslında e, biraz geçip gidiyoruz. Mesela tarlabaşı projesi. Bu açıdan e, tartışılması, e, devam etmesi gereken bir şey. Suluk ile projesi öyle. Yani olup bitti, burayı kaybettik diye değil. Sulu de neler yaşandı? E, son olarak bir de kitap çıktı. İşte e, bu projenin müellifi, insan odaklı tasarımı tanıtan hmm. bir kitap hazırlamış. Evet. E, şimdi bunlar çok kolay örtülüyor. Yani biz bu şey sürecini, karar süreçlerini, siyasi süreçleri biraz ihmal edip doğrudan doğruya ee, belki mekan üzerinden bakıyoruz sonuçlarına. Ee, bunların hepsini düşünmek için de bence bu e, konferansı da almak bir vesile olur diye düşünüyorum. Serginin açılışı dolayısıyla. Çok teşekkür ederiz Erbaycan. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi haftalar dileriz. Sağ olun. Dileriz. Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum seni. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapusluyor ya. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe bazarını.